içindeki şerefli konumuyla Allah'a karşı sonsuz kulluğu arasındaki dengeyi en güzel şekilde sağlamıştır. Ve laqad karramna Biz Adem oğluna ikram ettik, kirli davrandık ona çok cömert davrandık, en üst mertebede onu yarattık diyor. Ama aynı zamanda e, sen bir kulsun. Sen Kur'an'da onlarca ayette efendim kendi kendine hiçbir şey yapamazsın.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 Zihninize hiçbir şey çağrışmaz. Bu ne demek dersiniz? Ben size desem ki Afrika'da bir ağaç, hemen benim bile zihninde şu anda bir ağaç canlanır. Hemen bir ağaç canlanır. Şimdi nasıl şöyle mi, böyle mi? Neye benziyor? Çama mı benziyor? Serviğim benziyor? çınara mı benziyor? Neye benziyor? Yani benzediği şeyi söyleriz. Veya zıttını söyleriz. Mesela sözlüklerde de kelimeler zıtlarıyla daha iyi öğrenilir. Ama Allah için ne benzer söz konusu, ne de zıt.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 Duyum hissediyorsunuz arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Bütünleşme duygusu hissediyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Bu şimdi işte bir geyikle göz göze baktınız mı mesela? Ne bileyim bir, bir vahşi hayvanla böyle çok Yok. yakın. O size güveniyorsa kaçmıyorsa sizden. Mesela müthiş bir kainatla bütünleşmiş gibi böyle bir duygu hissediyorsunuz. İnanılmaz güzel bir şey.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 Dolayısıyla biz yolda hep sürekli plan değiştirmek zorunda kalırız. Ama Allah için böyle bir şey söz konu. ya şurayı düşünememişiz ya, Türk. bu insanın üçüncü bir kodu olsaydı acaba falan demez yani, asla. Sonuna kadar her şey, şeyi izlediniz mi hiç? Neydi o ya? Sheldon vardı, Big Bang teoride arkadaşlar, o olağanüstü zeki çocuk o Sheldon işte dizide. Ondan sonra siz izlemeyin. Bak ben hep ben sizin yerinize istiyorum bunları yani size anlatmak için. Ondan sonra Sheldon orada üç katlı satranç oynuyordu. Hatırlayan var mı o bölümü? Üç katlı satranç. Nasıl biliyor musunuz? Satranç iki boyutlu ya, bunun üç boyutlu olduğunu düşünün yani. Üç satranç tahtası üçü de aynı anda ilerliyor ve aynı oyun. Aynı o. Aklımız almıyor değil mi?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 Beslemem gereken, üzerinde çalışmam gereken yönler hangisi? Bunları bilebilmen için bu teori bana zemin oluşturuyor. Anlatabilir mi? Sonsuz sayıda olan esma ilahi, eşyan ve insanın yapı taşlarıdır. Her şey bunlardan müteşekkil.